İmam Bukhari değil mi? Müminlerin emiri. Hangi alanda? Hadis alanında. Onun lakabı emirul mu'minin. Üçüncü baptaydık. Babu ma yukrahum min kefretis sual. Babu ma yukrahum min kefretis sual. Çokça soru sormanın nehyolunduğu, yasaklandığı bap. Ve men tekellefe ma la ya'ni. Kendini ilgilendirmeyen şeyle meşgul olma. Meşgul olanlarla ilgili bahis. Çok önemli bir husus. Hadisleri biliyorsunuz meşhur hadis. Min husne islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sallallahu kişinin sallallahu kişinin, sallallahu kişinin İslamının güzel olduğunun bir göstergesi de nedir? Ma la ya'ni. Yani onu ilgilendirmeyen şeylerden uzak durmasıdır. Çok önemli bir konu. Bugün bu internet fitnesi de Yayılmış durumda. İnsanlar bakıyorsun ki Japonya'da bir araba duvara toslamış Türkiye'deki, İstanbul'daki adam bu haberi okuyor. Bununla ilgileniyor. Veyahut da diniyle alakalı bir konuda onu o an ilgilendirmeyen bir şeyin ardına düşmüş. Onu soruyor. Ondan meşgul oluyor. Abese suresinde ve fakiheten ve Abba Ömer ibn Hattab'a sordukları zaman, hani fakiheyi biliyoruz. Abba nedir? Kızıyor Ömer radıyallahu anh. Ama ibn Abbas bunun tefsirini yapıyor. Fakia nedir? Fakia meyvedir. Abba diyor ki hayvanların yediği ot. Ama böyle insan hani bunu böyle bir kültür kültürmüş gibi Bunu da öğrenelim. Tarzında öğrenip soruyacaksa böyle bir bilgiye ihtiyacı yok. Daha fazla bir malumatın bilgim olsun. Şu konuda da bilgi sahibi olayım tarzında bir insan soru soruyorsa, bunun için öğreniyorsa bu ilim ona hayır getirmez. Geçen haftaki derste ifade etmiştik. İlim neye dönük olmalı? Amele dönük olmalı. İlim amele dönük olmalı. Sahabeler sürekli bu edebi, bu ahlakı öğreniyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Onun için Öyle bir soru soruyor Ekrâsullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduğu sorular ve verilen cevaplar kıyamete kadar insanlığın, Müslümanların, müminlerin faydasına. Yani sahabe gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, bizler diyor denizde yolculuk yapıyoruz. Denizde yolculuk yapıyoruz. Efena tavaddu min ma'il bahri. Denizin suyundan abdest alalım mı? Bakın ameli soru. Denizde yolculuk yaparken tuzlusu, değil mi? Abdest alınır mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hu attahuru ma'uhu el hillu meytetuhu Denizin suyu temizdir. Soruya cevabı verdi aleyhissalatü vesselam. Sorunun cevabı bu evet. Denizin suyu temiz temizleyicidir. Sorulmayan bir şey daha var ama yine amele dönük bir şey. Denize denizde yolculuk yapanların ihtiyacı olacağı bir soru. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ölüsü de helaldir. Denizin ölüsü de Herhalde. denize gidiyorsun, yolculuk yaptın. Kocaman bir Yunus balığı. Sırtını dönmüş. Ne yapacaksın? Yiyebilir misin? Yiyebilirsin. Soran kişi bunu sordu mu? Sormadı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bunu? Ce cevabını verdi. Çünkü ümmetin buna ameli olarak ihtiyacı var. Bizler de dinimizle alakalı sorarken, öğrenirken amele dönük. Ne yapmamız gerekiyor? Sorular sorarak öğrenmemiz gerekiyor. Buhari diyor ki ve an O şeyleri so ben sormayın, araştırmayın. Şayet size sorulsa, e, şayet sorarsanız bu sorduğunuz şeylerin cevapları size verildiğinde ne olmaz bu cevaplardan sizler hoşnut olmayabilirsiniz. Yani Allah Teala bir geliyor. İbn Hacer rahimahullah da zikrediyor Fetul Bari'de. Allah Resulü aleyhissalatu Allah Teala bazı şeyleri helal kılmış, bazı şeyleri ne yapmış? Haram kılmıştır. Helal kılmış, haram kılmış bazı. Bazı şeylerden de diyor, sükut etmiş, konuşmamış, bunlarla alakalı bir şey beyan etmemiş. Bunu diyor, Allah'ın hediyesi olarak alın, bunlarla ne yapmayın, sormayın. Bunları sorarsanız, size açıklandığına ne olur, hoşunuza gitmez. Yahudilerin başına geldiği gibi, değil mi? Bak, inek kesin diyor Allah, hala nasıl olsun, rengi nasıl olsun, değil mi? Zorlaştıkça, Allah Teala onlara ne yapıyor, bunu zorlaştırıyor. Allah Teala onlara bunu zorlaştırıyor. Evet. Bu haftaki hadis İmam Buhari diyor ki: "Qala haddesana Süleyman ibn Harb, qala haddesana Hammad ibn Zeyd an Sabit an Enes. Qala: "Kunnâ 'inda Ömer. Ömer ibn Hattab'ın yanındaydık." diyor Enes radıyallahu anh. "Fe dedi ki: "Nuhîna 'ani't takelluf." Nuhîna an an't Az önce ifade etmiştim. Ömer radıyallahu anh'ın huzurunda. insanlar işte bu Abese suresini okuyup fâkiheyi anladık. Ve fâkiheten ve ebbe. Ebbe nedir? diye böyle kendi aralarında soruşturmaya başlayınca Ömer diyor ki Nuhina. Ne demek Nuhina? Neh yolunduk. Yasaklanıldı. Bize ne yasaklanıldı? Ettekelluf. Soru sormak. Bu manada olayın daha da derinine gitmeye çalışmak, verilenle öğretilenle yetinmemek. Bunların hepsi yasaklandı diyor annar alevian. Böyle onlara karşı ne abi Ömer bin Hattab radıyallan çıkıyor. Yani size diyor bu okunmuş. Tamam da artık bu amele dönük bir şey değilse ne yapmayın. Bunun ardına düşmeyin. Hadis ilminde bu şekilde nuhina Umurna ifadeleriyle ifade olunan ifadelerde emreden kim nehyeden kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu tür ifadeler merfu hükmünde. Ne demek merfu hükmünde? Allah'ın Resulü tarafından emrolunan ve nehyolunan şeyler hükmünde. Yani burada sahabe diyor ki bize yasaklandı. Bize emrolundu dediği zaman emreden ve yasaklayan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabelerden birisi çıkıp bunu dese usul olarak, kaydı olarak kimse bunu emredenin Ebu Vakir olduğunu, Ömer olduğunu ne yapmaz, söylemez. Bundan dolayı biz bu tür rivayetlere ne diyoruz? Merfu rivayetler diyoruz. Yani sanki ifade şu şekilde nehana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi nehyetti. Yahut emarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere emretti hükmünde. Evet Diğer hadis Diyor ki İmam Bukhari Haddesana Ebu'l Yaman Akberana Şuaib Aniz Zuhri Kale ha Uhaddesani Mahmud Kale haddesana Abdurrazzak Kale akberana Ma'mar Aniz Zuhri Akberani Enes İbni Malik Enes İbni Malik Radiyallahu anhu Haber vermiş Zuhriye Diyor ki Ennen Nebiye Sallallahu aleyhi ve sellem Khara cahi زاغت şems Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde diyor, Enes anlatıyor kısayı, olayı. Güneş biliyorsunuz zeval vakti diyoruz. Ne demek zeval vakti? Öğlen vaktinin girdiği vakit. Güneş tam, güneş tam tepedeyken batıya doğru meyletmeye başladığında, güneş tam tepede bir iki dakika duruyor arkadaşlar. Güneş tam tepede bir iki dakika duruyor. Ondan sonra direkt ne yapıyor? Batıya doğru Meyletmeye başlıyor. İşte o batıya meyletmeye başladığı andan itibaren hangi namazın vakti giriyor? Öğlen namazın vakti giriyor. Eskiden insanlarda böyle saatler yoktu. Değil mi? Telefonlara yüklenen cep, telefonlarına yüklenen namaz programları yoktu. Vakti gösteren takvimler yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, sünnet ne yaptı bize? Namaz vakitlerini öğretti. Nasıl girer? Değil mi? Sabah namazı fecri sadıkla girer. Öğlen namazı güneş tam tepedeyken batıya ne yaptığı zaman? Meylettiği hmm. zaman. ikindi namaz ne zaman girer? Bir şeyin gölgesinin bir misli, bir mis. Hanefi mesemine göre iki misli. Bir misli olduğu zaman girer. Akşam namazı ne zaman girer? Akşam namazı güneş battığı zaman girer. <gülüyor> Akşam namazı güneş battığı zaman girer. Evet. Bu şeye benzedi. İmam ebu Hanife'nin meşhur kıssasına benzedi. Değil mi? İmam ebu Hanefeye rahimallah gelmiş birisi, içerden kapıdan bir girmiş. İmam ebu Hanefe toparlanmış adamın heyetini. şeklini görünce, sakalını görünce Ondan sonra İmam Ebu Hanife'yi toparlamış ayaklarını İmam Ebu Hanife'ye demiş ki bu adam sormuş. demiş. Oruçlu demiş iftarını ne zaman bozar? Demiş ki güneş batınca. Peki demiş güneşin battığını nasıl anlarım? Ebu Hanife de demiş ki Ebu Hanife'nin ayaklarını uzatma vakti geldi. Yani güneşin batması insanlar sanlar hava kararınca. Anlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Enes heyne zâgat-i şems Güneş meyredince tam tepeden yani bir şey koyduğunuz zaman güneş tam tepesinde oluyor. Artık ne oluyor? Batıya doğru kaymaya başlayınca o şeyin gölgesi de başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adeti normalde nedir? Öğlen namazını ne yapar aleyhisselam? Geciktirirdi. Ne diyor? Rivayette ebridu بالشمس ابردو بالشمس güneşin abın soğutun yani güneşin soğumasını güneşin. bekleyin fe şiddete'l harri min feyhi cehennem havanın sıcaklığı o gördüğünüz o sıcaklık cehennemin neyindendir? fukurdamasından kaynamasındandır onun için duvarların gölgesi başlayınca sahabeler anlatıyor çünkü namaza gelecekler Gölgesi başlayınca o gölgeden yürüyerek ne yapıyorlar? Geliyorlar yani öğlen namazını Aleyhisselatü Vesselam genelde ne yapardı? Geciktirirdi. Bizler de mesela diyelim bir yere gittik, pikniğe gittik. Gittiğimiz yere cami yok. Yaz aylarından bir ay ya da enkeli Sünnet olan nedir? Namazı ikindiye doğru geciktirmek, güneşin gölgesinin çıkmaya başladığı vakitte doğru ne yapmak, kılmak? Öğlen namazını sünnet sünnetli olan budur. Ama bu Sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş vakti, öğlen vakti. Girer girmez ne yapıyor? Hemen namazı kılıyor. Öğlen namazını kılıyor. Bir rivayette bunun cuma gün olmadığını söylüyor. Yani cuma günü değil. Normal bir namaz. فَلَمَّا سَلَّمَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ Selam verince Selam verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâme alel minbar. Ne yapıyor? Minbere çıkıyor. Minbere çıkıyor. Ne yapacak? Hutbe verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbeleri sadece cuma günü değil. Sadece bayram hutbesi değil. Eğer ümmetini uyaracağı bir konu varsa, bir olay olduysa ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Çıkıp hutbe veriyor. Çıkıp hutbe veriyor. Bu hutbede ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Fezekeras sa'ate. Kıyameti zikrediyor insanlara. Kıyametten bahsediyor. Kıyamet nasıl olacak? Alametleri neler olacak? Bundan bahsediyor. Vezekera enne beynne yedeyhe umuran izame. Kıyametten önce çok büyük olayların yaşanacağından bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Çok büyük olaylar yaşanacak. insanları hayrete düşürecek. insanları dehşete düşürecek. Olaylardan bahsediyor. Hatta bir rivayette... İnsanların birbirinin boynunu vuracağından bahsediyor. Müslümanların birbirinin boynunu vuracağından bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. diyor ki: "Eyne okuluna? O gün diyor, akıllarımız başımızda olmayacak mı? Nerede olacak?" Bugünkü olaylar da bunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın, yani öyle olaylar yaşıyoruz ki insanlar yani bırakın dindarlığı, dindar olmayı. Yani akıllı insanların yapmayacağı şeyler yapılıyor. Görüyorsunuz. Adam çıkmış meydana kendini yakmaya çalışıyor. Değil mi? Müslüman olduğunu söyleyen bir adam. O çıkmış başka bir şey yapmaya çalışıyor. Yani o çıkmış ben çapulcuyum diyor. O çıkmış başka bir şeyler diyor. Sahabeler soruyor Allah Resulullah. O gün diyor akıllarımız, ne yani biz o gün yaşayacaksak eğer, yani, akıllar nerede olacak? Akıllarımız nerede olacak? Yani dini, di diyaneti bir kenara bırakın. Yani aklen insanın inkar edeceği şeyler olacak ki bugün ne yapmaya başladık? Bunlara şahit olmaya başladık değil mi arkadaşlar? Yani bugün Allahu Teala'nın haramları alenen çiğneniyor, apaçık bir şekilde çiğneniyor, değil mi? Görüyorsunuz. Kimsenin kılı kıpırdamıyor inkar adına. Kalbinden bile artık buz eden insanların sayısı parmak sayısını aşmayacak kadar az. Ama milyonlarca insanlar meydanlara dökülüp daha iyi bir hayat için ne yapabiliyorlar? Ayaklanabiliyorlar. Hani sizler Müslümanlar Müslüman olan kimse Hani sizler Allah'ın dinini savunan, seven insanlardınız. Ama Allah'ın haramlarına karşı hiçbir sesiniz çıkmazken nasıl oluyor da daha iyi bir maaş için, daha iyi bir hayat için, daha iyi bir yaşam standartı için ayaklanıyorsunuz, kalkıyorsunuz Müslüman kadarıyla. İşte Aleyhisselatü Vesselam Ashab'a kıyamet günden önce olacak büyük olaylardan bahsediyor. Sümme kâle men ehabbe en yese'el an şey'in fel anhu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor? Soru sormak istiyorsa artık şimdi burada diyor sorsun. Sahabelerinin önüne açılmış büyük bir, bir fırsat. Geçen hafta bahsetmiştik hatırlarsanız. Bir önceki iki, rivayet, iki hadis önceki rivayette özet olarak geçmişti bu. فَوَ اللّٰهِ لَا تَسْأَلُونِي an şeyin إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِ هَذَا Şu binberde bulunduğum sürece burada bulunduğum sürece bana sorduğunuz her soruya cevap vereceğim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü. قَالَ اَنَسْ ف Elbukâ. insanlar başlıyorlar ağlamaya. Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyameti zikretmesinden insanlar kıyamet alametinden önce, kıyametten önce olacak olayları duyunca ağlamaya başlıyorlar. Hatta e, rivayette ışkıra ışkıra ağlıyorlar sahabeler. Ve eksele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yekûl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defaatle diyor ki seluni seluni seluni bana sorun. öyle. İnsanlar diyor ki hadi soracak olan sorusunu sorsun. Faqala Anas faqama ileyhi raculun feqala eyne madhali ya rasulallah. Diyor ki bir adam kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü benim yerim neresi? Nereye geleceğim? İşte ayetten de okulu ki la tesel'u an şey. La tesel'u an esya'in tubdela lakum tuse'kum. O şeylerden sormayın. Siz açıklamalarını hoşunuza Gitmez. Adam diyor ki benim yarım neresi ey Allah'ın Resulü? Aleyhissalatu vesselam diyor ki ennar. Ateş. Aleyhissalatu vesselam cevap veriyor. Diğeri diyor ki, "Ka'am Abdullah ibn Huzefa" "Feqala men abi ya Rasulallah?" Abdullah ibn Abdullah ibn Huzefa diyor ki "Babam kim?" Bu sahabenin eee konusunda ne zaman insanlar şey yaparlarmış. Senin baban o değil diye. Ona, neshebine, soyuna dil uzatırlarmış. Böyle bir söylenti varmış. Bu da gariban ne yapıyor? Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soru sorun dedi. Diyor ki babam kim? Resulullah diyor ki aleyhi sellem, Ebu Hüzafe. Senin baban, baban olan o kimse. bu Hüzafe'dir. Kale, sümme eksara en yekul seluni seluni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla diyor ki hadi sorun. Sorusu olan sorsun. Bir rivayette Arafa Ömer'u Gadaben Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem diye geçiyor. Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazabın öfkesini fark etti. Aleyhisselatü vesselam sorun dedi ama sorulan sorular amele dönük sorular değil. Babam, birisi babam kim diyor, birisi ben kimim diyor. Bir tane rivayette demiştik, devem nerede? Bir tanesi diyor benim yerim neresi? Ömer anlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızdığını fe bereke Ömeru ala rükbeteyih Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde çöküyor. dizlerinin önüne çöküyor. Bir rivayette ayaklarını yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Diyor ki Radıyna billahi rabben Rab olarak Allah'tan ne yaptık? Razı olduk. Ve bil İslami dine Din olarak İslam'dan Ve bir Muhammed'i Rasule bir rivayette de imam olarak da ve bil Kur'an imamı. İmam olarak da Kur'an'dan razı olduk. Demiştik İmam Müslim'in rivayetinde ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Zaqa ta'm iman İmanın tadını alır o kimse. Kim o kimse? İmanın tadını alan kimse? Evet. Men radiya billahi rabban. Nabi'l evet. İslam dinina, Nabi Muhammed nebiyha. Bu üç şey. Onun için ezan okunurken Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde bunu duyan bizler ne diyoruz? Evet. İma, müezzin bunu söyleyince tekrarlıyoruz. Diyoruz ki eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Hemen peşinden ne diyoruz? Raditü billahi rabbe ve bil islami dine ve bu Muhammed'i Nebiyya. Bakın bunu ezanda söylüyorsunuz. Şimdi beş defa bunu tekrarlıyoruz. Kimimiz bunu tekrarlaması gerektiğini dahi bilmiyoruz. Kimimiz tekrarlarken ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Nasıl olsun ki bu biz imanın tadını ne alalım? Tadalım. Evet. Bu da terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Bunu insanlar arasında yayın. İmam Eşhedü, müezzin Eşhedü en Muhammedan Resulullah dediğinde dinleyenler ne diyecekler? Bu, bu eşhedü anne Muhammedan abduhu ve resuluhu. رضيت بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمدنا بيها. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك أمر بنو سهلينج رسول الله صلى الله عليه وسلم سُوَتُ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. diyor ki az önce öyle namazını kılarken Cennet ve cehennem. Cennet ve cehennem. Bana diyor gösterildi. Şu diyor, karşımızda olan bostan, hait bostan demek. Yani tarla, bahçe. Mescid-i Nebevi'nin karşısında bir hurma bahçesi varmış. O zamanlar. Burayı gördüğüm gibi diyor, allah Teala bana ne yaptı? Gösterdi. Neyi gösterdi? Ateşi, cehennemi ve cenneti. Bizler Ehl-i sünnet vel cemaat olarak cennet ve cehennemin şu anda var olduğuna, yaratılmış olduğuna inanıyoruz değil mi? İman ediyoruz. Şu anda cennet ve cehennem var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme perde kaldırıldı. Allahu Teala nasip etti. Gösterildi. Yani şu anda bizler bize izin verilmediği için allah Teala bu izni bize vermediği için göremiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bunu gördü. Allah Teala ona gösterdi. "Felem araka el-yevmi fi'l-hayri veş Bugünden önce diyor. Bugünkü gibi ne yapılmadı bana bu şekilde gösterilmedi. İlk defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu kadar ne yaptım? Bu şekilde bu ateşin hayrını şey ateşin şerrini ve cennetin hayrını gördüm. Biliyorsunuz Aleyhisselam eee Bir keresinde de yine namaz kılarken kendisine cennet ve cehennem gösteriliyor. Karşısında. Yani bu Allah-u Teala'ya çok kolay arkadaşlar. Yani yeryüzünde bu kanunu koyan şu anda bu sistemi koyan allah Teala. Bizim şu anda cenneti cehennemi görmememiz kanununu koyan. Kabirde azap çekenlerin azabını duymamamız kanununu koyan kim? allah Teala. Bunu kaldırmak istediği zaman kaldıracak olan da kim? allah Teala. Tabi Gayba iman burada ortaya çıkıyor. Kimileri bu tür şeyleri safsatı olarak kabul edebiliyor. Niye? Çünkü ölçüsü terazisine Yunan akıl. akıl. Ama gayba iman burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gayba iman. Onun için ashab biliyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e a iniyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e cebrail getirip Allah katından vahiy indiriyor ve ondan dolayı hiçbir zaman acaba Aklımıza yatmadı böyle mi demiyorlar? Aleyhisselatü Vesselam namazda görüyorlar sağ ayakkabısını çıkarmış Aleyhisselatü Vesselam selam veriyor sağına soluna bir de bakıyor ki bütün sahabeler ayakkabıları sağ ayakkabılarını çıkarmışlar Aleyhisselatü Vesselam niye çıkardınız diyor ne diyorlar seni çıkardığını gördük ondan dolayı çıkardık diyor ki Aleyhisselatü Vesselam namazdayken bana Cebrail geldi ayakkabımı üstünden ne olduğunu Haber verdi. Ben de ne yaptım? Çıkardım diyor. Demiyor onlara ya. Yani siz de kardeşim aşırı gidiyorsunuz. Bakın böyle yapmayın yok. Çünkü ittiba, peygamber'e ittiba, bağlılık çok önemli. Cennete götürecek şey. Buradaki bu haride de öğrendiğimiz üzere. Evet. Tabi bu sen ne anlıyoruz fıkhi olarak da? Namaza durdun tekbir aldın. Allahu Ekber. Bir baktın ki gömleğinde Yahutta, da ee, atkında ne var? Çıkışın çocuğun işemiş idrarı var. Yahut kan var. Necis olan bir şey var. Ne yapacaksın? Namaza necis olan bir elbiseyle başladığın için namazın batıl mı olacak? Yoksa namaz esnasında bunu öğrendiğin için namaz esnasında bunu çıkarırsan namazla devam edebilir misin? Hangisi? Delilimiz az önceki rivayet. Evet. Diğer hadise geçelim. Haddesena Muhammed ibn Abdurrahim. قال اخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من ابي الى انس anlatıyor bir tane adam çıkıp diyor ki ey Allah'ın Resulü babam kim? قال ابوك فلان الا ستسميك بابان falanca Şu falanca kimsedir babasının kim olduğunu veriyor sonra diyor ki ya erledin amenu la teselu an esya sonra şu ayet indi ey iman edenler ne yapmayın O şeylerden sormayın. O şeyler size açıklanırsa ne ¿no olursunuz? Hoşnutsuz olursunuz. Evet, diğer hadise geçelim. Kale haddesena el-Hasan ibn-i Sabbah, Kale haddesena el-Shababah, Kale haddesena diyor ki, Radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Len yebrahan İnsanlar diyor sormaya devam ederler. Sürekli sorarlar. Hatta yekulu hadha yekulu hadha allahu haliku kulli şey. Ta ki sorular ürettikçe, sorular sordukça vardıkları noktası olur. Hadha hadha allahu haliku kulli şey. İşte bu Allah'tır. Her şeyi yaratan O'dur. Femen <gülüyor> Allah Allah'ı kimi yarattı? Demek ki soru kapısı açıldığı zaman değil mi? İnsanlar O kapıyı açtığında öyle bir hale geliyorlar ki, Aleyhisselatü da burada haber verdiği üzere, Allah'ı kim yarattı diyecek kadar insanlar soru konusunda haddi aşa biliyor. Tabi bu e, rivayetlerde baktığınız zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Sizlerden birisine şeytan gelir, eee, Böyle bir şey dediği zaman, böyle bir şey vesvese verdiği zaman diyor ki, Aleyhisselam, Feljestaz Billah. Önce ne yapacaksın? Feljestaz Billah. Allahu Allah. Sonra diyor ki, Felyaqul Aamantu Billahi ve Rasulihi. Ve desin ki, Aamantu Billahi ve Rasulihi. Allah'a ve Rasulüne ne yaptın? İman ettim desin diyor. Nesail'in ve Ebu Davud'un rivayetinde diyor ki, böyle bir şey olduğu zaman şöyle deyin diyor, Allahu Ahad. Allahus samet. Allah birdir, Allah samettir. Sonra ne yapsın? ثُمَّ full, اَنْ يَسَارِهِ Sonra diyor solunda ne yapsın? Diye böyle tükürsün hafiften. Sonra فَلِيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ <Sessizlik> Allah'a sığınsın. Şimdi bugün insanlar özellikle akide konularında onlar kelam ilmi diyorlar, felsefe diyorlar. Öyle sorular soruyorlar ki bunun önünü kesmedikleri için de İnanın tarih boyunca eskiden bu yana bu felsefeyle bu kelamla uğraşan insanlar hep şüphe içinde kalmışlar. Şüphe içinde ölmüşler. Ölüm döşeğinde söyledikleri söz şu. Keşke neysabur koca karılarının itikadı üzerine ölebilsek. Adam hiçbir şeye inanamıyor. Yani aklıyla En ufak noktadan bir şeyleri sorgulamaya başlayarak harekete başlıyor. En son vardığı nokta aklıyla ispat etmeye çalıştığı nokta ne? Allah Teala'nın varlığı. Tabii şeytan da bu konuda ona öyle bir vesveseler veriyor ki öyle tatlı gösteriyor ki bunu. Ama hayatının belli bir noktasında diyor ki ya ben kendi kulağımla duydum İlahiyat Fakültesindeki hocalardan diyor ki mahalle bakkalının diyor itikadı bizden sağlamdır. Niye? Çünkü diyor, o tam teslim olmuş. Galiba ediyor. Biz diyor öyle bir yere girdik ki sürekli ne yapıyoruz? Sorguluyoruz, sorguluyoruz. En son artık Allah'ı kim yarattı? Felsefi. Allah Teala e, kudreti dahilinde bir yarat şeyini yarattıklarından bir tanesini kudretinin dışına çıkartabilir mi? Gibi bu tarz şeyleri konuşa konuşa ne yapıyorlar? Öyle bir hale geliyorlar ki vesvese üstüne vesvese, vesvese üstüne vesvese. Yani Allah Teala Kur'an'ı kerimde: "Kullu Allahu Ahd, Allahu Camed, Lam Yalid, Lam Nulad, Lam Yekulla Kufan Ahd. "Layse Kemesli Şey, Vahwa Sami'ul Basir." Kendinden basitmiş, değil mi? İşitendir, görendir, istiva alal ar, arsına istiva etmiştir, değil mi? Bunlara ne yapmamız gerekiyor? Fıtratımız düzgün olan insan bunlara iman ediyor. Ama nasıl, keyfiyetini ne, ne şekilde? bunların ardına düşmüyor. Ama bir kimse kendisine bu soru kapısını açarsa şeytan ona öyle bir giriyor ki sonu hayır olmuyor arkadaşlar. Yani sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın gecenin üçte birinde yeryüzünün semasına ineceğini söylüyor. Sahabeler iman ediyorum. Bugünün güya aklını çalıştıran insanları diyorlar ki ya dünyanın her yerinde 24 saat içinde gece dolaşıyor. O halde allah Teala sürekli yeryüzünde mi olması gerekiyor? Ya gece dediğin, gündüz dediğin, zaman dediğin mefhum senin kendi tarafından baktığında senin için yaratılmış bir mefhum. Öyle değil mi? Bu, bu kanunu koyan, bu sünneti koyan kim? allah Teala. Yani bu kanuna nasıl olur da Allah-u Teala'yı mecbur edersin? allah Teala'nın yarattığı bir şeyi nasıl olur da allah Teala'nın o yarattığı şeyin hükmü altına gireceğini ne yapabilirsin? İnanabilirsin. Bu senin söylediğin şey bizlerden bir beşer için geçerli olan bir şey. Bizim için evet söyleyebilirsin. Ama yaratan hakkında bunu söyleyerek onun arşına istiva etmesini nasıl da inkar edebiliriz? İşte bunların hepsi arkadaşlar insanın ne yapmasından kaynaklanıyor? kendisini ilgilendirmeyen soruları sorup ardına düşmesinden kaynaklanıyor. Enes İbni Malik Malik İbni Enes ne diyor? Malik İbni Enes kendisine sorulduğunda Allah arşına nasıl istiva etti? İmam Malik'e soruyorlar. Nasıl istiva etti? İmam Malik ne diyor? İstiva malum. Ne demek istiva malum? Arap dilinde istiva dendiği zaman Bilinen bir şey yükselmek. Kur'an-ı Kerim'de de hep böyle geçiyor zaten. Nuh'un gemisinden bahsediyor Allahu Teala. Ne diyor? Cudi'ye ne yaptı Nuh'un gemisi? Fastevet ala Cuddi. Cudi'ye istiva et diyor, yükseldi. Yani İmam Malik diyor ki istiva Allah Teala bize bizim bildiğimiz dille hitap etti, konuştu. İstiva malum. Vel keyf meçhul. Vel keyf meçhul. Ama nasıl bu Meçhul, bunu bilemiyoruz. Bu konu hakkında soru sormak ise bidattir. Bu konu hakkında soru sormak ise bidattir. Şimdi bir insan kalkıp derse ki ya gecenin üçte birinde, son üçte birinde yeryüzünün semasına iniyor ve 24 saat boyunca dünyada gece oluyor. Ona göre Allah-u Teala yeryüzünün sürekli semasında Biz ne deriz ona? Az önce söylediğimi söyleriz. Ki bu soruyu sormak bidattir. Çünkü sen neyi araştırıyorsun şu anda? Keyfiyeti araştırıyorsun. Sen bunun keyfiyetini ne yapmazsın? Anlayamazsın. Sana dur denilen yerde duracaksın. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Böyle bir şey olduğu zaman Allah'a sığının. Ve a'mentu billahi ve rasulü. Allah'a ve rasulüne iman ettim de bitsin. Yani Resulullah sana bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Ona şu delili getir. Şunu söyle. Bunu söyle, şeytanla tartışmaya girmeye gerek yok arkadaşlar. Gerçekten bu konuda Nisabur koca karıları gibi olmak lazım. Kalın kafalı olmak lazım bu konuda. Ne demek kalın kafalı yani? Yok kardeşim biz işittik ve iman ettik. Bitti. Bizi cennete götürecek itikat, cennete götürecek yol, bu yol. Biz bu yolda ne yapacağız? Öleceğiz Allah izin verirse ve bu yolda Allah bize ne yapacak? Allah izin verirse. Haş edecek. İnanın arkadaşlar, Türkiye'de İlahiyat Fakültelerinin halini görseniz İçler acısı. İnanın işler acısı. Yani gençler oturup konuştuk böyle birçok okuyan çocuklarla. Öyle şeyleri sorguluyorlar ki öyle şeyleri hakkında sorular soruyorlar ki bu hadis tam onların haline Ne yapmaları gerekiyordu onların bu, bu konuda istiaza edip Allah'a sığınıp iman ettik demeleri gerekiyordu. Ama onun bunun kitaplarını okuyarak Şüphe içinde kaldılar. Birçoğu ne kıldığı namazdan tad alıyor. Ne tuttuğu oruçtan tad alıyor. Savrulmuşlar. Bir kenarda ne yapıyorlar? Ocalanıp duruyorlar. Evet. Son hadise gelelim. Bize Yahudilerden bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Yahudiler ee, Yahudi denilmesinin sebebi ile diyor ki Yakup Aleysem çocuklarından bir tanesinin adı neydi? Yahuda. Yahuda. Ona nispeten Yahudi deniyor bu kimselere. Başka bir sebep Kur'an-ı Kerim'de diyorlar ki bu İsrail oğulları inna hudna ileyh biz sana ne yaptık? Hudna döndük, sana geldik. Bundan dolayı diyorlar Yahudi dendi. Bir görüşe göre de bunlar diyorlar kitaplarını okurken, Tevratlarını okurken ne yaparlardı böyle? zikir çekerken sallanırlardı. Yahudiler. Buna diyorlar ki Arapça'da bu harekete bu Yahud Yahuda deniyor. Onun için İmam Tartuşi Al-Bida' Al-Havadis adlı kitabında Bidatları Zikretli kitabında zikir çekerken, Kur'an okurken böyle sallanmayı sallanmanın bidat olduğunu söylüyor. Bugün mesela birçok şeyde görmüşsünüzdür havuzluk yapanlar küçük böyle ezberlerken ne sallanıyorlar bu şekilde tarikatçılar kafalarını sallıyorlar yani aslı itibariyle zaten yaptıkları bilat bir de şekil itibariyle ne Yahudilerin yapmış olduğu bazen böyle belgeselde görmüşsünüzdür o ağlama duvarının önünde Yahudilerin sallandığını görüyor <gülüyor> mü İşte diyorlar ki bu hareketlerinden dolayı da kendilerine ne dendi? Yahudi dendi. Bunlar hain bir millet Abdullah ibn-i Selam Abdullah ibn-i Selam Müslüman olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Diyor ki senin yüzün yalancı bir kimsenin yüzü gibi değil ey Allah'ın Resulü. Ey Muhammed diyor. Sonra Müslüman oluyor. Aleyhisselatü vesselam o Müslüman olunca ardından tabi Yahudi din adamları da geliyorlar. Bugün Medine'de Yahudiler yaşıyor. Giriyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Aleyhisselatü vesselam saklıyor Abdullah ibn-i Selam'ı. Birçeri şey saklıyor. Bu Yahudiler gelip soru soruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Aleyhisselatü vesselam onlara dini anlatıyor. Dini tebliğ ediyor. Diyor ki diyorlar ki senin anlattıklarına bir dinleyelim, bir bakalım. Yani bir kulak verelim ne anlatıyorsun? Aleyhisselatü vesselam tebliğ yapıyor onlara. Ondan sonra diyor ki Yahudilere Abdullah ibn Selam hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyorlar ki en iyimizdir, en güzelimizdir, en doğrumuzdur. Çağırıyor Aleyhisselatü Vesselam, Abla Selam'ı. Abdullah Selam çıkıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve Resulü. diyerek şehadet getiriyor. Diyorlar ki içimizdeki en yalancımızdır. <gülüyor> en bozuğumuzdur. Bu Yahudi adet arkadaşlar yani. Yahudiler böyle bir millet. Peygamberlere karşı da edepsiz bir millet. Yani peygamberlerin hep böyle ne yapmışlar? Musa Aleyhisselam yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim'de allah Teala anlatmış. Görüyorsunuz yani değil mi? Yani Allah-u inek kesme emri ediyor. Dalga mı geçiyorsun diyorlar Musa'ya? Bizimle dalga mı geçiyorsun diyorlar değil mi? Yani böyle bir kavim, böyle bir millet. Peygamber Aleyhisselam'a da geliyorlar Buhari'nin bu rivayetinde, bizim bu kitaptaki rivayetimizde. Diyorlar ki sorun bakalım ruh hakkında ne diyecek? Ruh. Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soruyorlar Aleyhissalatu vesselam bir süre bekliyor bu soru sorulunca kendisine ona kendisine vahiy geliyor Aleyhissalatu vesselam sonra bu ruh hakkında sorulan soruya ne diyor Allah Teala şöyle anlatır. "Mes'alunke ani'r ruh." Sana ruh'tan sorarlar. Sen de ruh'tan sordukları zaman sana o Allah'ın bir emridir. Allah katından bir şeydir. Bu kadar. Nasıl bir şeydir? Biliyor muyuz? Bilmiyor. allah Teala bu konuda araştırmamızı istemiş mi? Bizimle beraber, bizim cismimizin içinde bulunan, bize bizim kadar yakın olan bu şeyin hakkında bir bilgiye sahip değiliz arkadaşlar. Yani nasıl girer, nasıl çıkar, uyuduğumuz zaman nasıl gezer dolaşır, değil mi? Öldüğümüz zaman nasıl çıkar, bir kimse... bu konuda bir haberi var mı? Bir bilgisi var mı? Yok. Hatta ilim ehli diyor ki, kendine yakın olan, bu kadar yakın olan ruhun nasıl olduğunu bilmiyorsan, allah Teala'nın sıfatlarının nasıllığını hayli hayli bilmemen normaldir, değil mi? Adam diyor ki, ya siz de iyice sapıtmışsınız. allah Teala'nın arşının üzerine çıktığını, yükseldiğini, orada olduğunu söylüyorsun. Nasıl ama diyor. Bu adama şunu demek lazım. Önce sen senin bu İki kolunun arasında bedenin içinde bulunan ruhun nasıl olduğunu bana bir anlat. Yaratılmış olarak bu ruhtan bahset ki bu yaratılmış. Bundan haberdar değilsin. Ondan sonra yaratanın nasıl olduğunu öğrenmeye çalış. Yani sen kendinden haberde değilken nasıl olur da Rabbinin sıfatlarının keyfiyeti hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıp bu konuda ne yapıyorsun? Soru soruyorsun. Evet bu rivayeti i̇bn Mesut rivayet ediyor. Diyor ki, kuntu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi harf fi hars bil medine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Medine'de bir bahçedeydim Hurma bahçesinde Hurma bahçesinde Bir rivayette hurma diye geçiyor bu Hurma bahçesindeydim Ve huve yetevekkahu ala asib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hurma dalına yaslanmış Bir şekilde duruyordu. İlim diyor ki, bu hadisi çerh ederken, sahabeler o kadar çok hassas insanlar ki rivayet naklinde, yani az önce de geçti Enes radıyallahu anh'ın bize anlattığı olayda. Diyor ki, güneş tam batıya meyil etti, vakti. Hemen namazı kıldı. Değil mi? Şimdi burada da bak, i̇bn Mesud diyor ki, aleyhisselatü vesselam bahçede duruyorduk. Bir neye yaslanmıştı? Hurmanın dalına değil, hurmanın dalına. Onlar kuruyunca böyle baston gibi oluyor. Halbuki bize direkt olay anlatabilir. Ayrıntıya bakın arkadaşlar. Yani Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Femerre Neferin minel Yahut Diyor ki oradan bir Yahudi topluluğu geldi. Onunla birlikte rivayetlerde geliyor. Karşılaştı aleyhisselatü vesselam Yahudilerden bir toplulukla. Fekale ba'duhum seluhu anî ruh Kendi aralarında diyorlar ki hadi hadi sorun. Peygamber'e neyi sorun? Ruhu sorun. Niye sormak istiyorlar? Bir şey öğrenmek mi istiyorlar? Hayır. Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı ihraç etmek. Yani utandırmak için. Hadi diyor ona ruhu sorun. Ve gala bağdum la tes'elu. Bir diyor hayır, hayır sormayın. La yusmi'ukum ma tekr'on. Hoşunuza gitmeyen şeyler duyabilirsiniz bak. Yani Yahudiler Peygamberin peygamber olduğunu öyle biliyorlar ki kendi çocuklarının çocukları olduğunu bildikleri gibi. Yani adamlar bu halde er. Ama inat, kendilerinin arasından çıkmamış olması, değil mi? Kibir, onları ne yapmış? Hakkı kabul etmekten men etmiş, engel olmuş. Fakamu اِلَيْهِ فَقَالُوا ya أَبَلْ قَاسِمْ Peygamberimize kalkıp ki, Ey Ebu'l-Kasım, حَدِّسْنَا <gülüyor> عَنِ Ruh. Peygamberimizin künyesi biliyorsunuz neydi? Ebu'l-Kasım. İni ihtilaf etmiş, Nehi var bu konuda. Nehi olunan, yasaklanan şey Ebul Kasım künyesini takmamız mı? Yoksa ismi Muhammed olanın Ebul Kasım künyesini takması mı? Bu konuda ihtiraf var. Bir grup alim diyor ki, ismi Muhammed olan ilk çocuğunun ismini Kasım ne yapamaz? Koyamaz. Çünkü ismi Muhammed olan bir kimse çocuğunu Kasım diye koyarsa o kimsenin künyesi ne olur? Ebul Kasım. İsmi ne olur? Muhammed. Diyorlar ki yasaklanan budur. Bir grup alem diyor ki hayır. Yasaklanan ismi Muhammed olsun olmasın fark etmez. Künyesinin ne olması? Ebu Kasım olması. Yani bir kimsenin e, künyesinin Ebul Kasım olması nehy olunmuştur diyorlar. E, i̇htiyaten bir insanın e, ne yapmaması daha hoş olur? İlk çocuğunun adını Kasım koymaması hoş olur. E, çünkü nehi var Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor? Benim künyemle künyelenmeyin. Benim künyemle künyelenmeyin. Evet bu bab bize neyi öğretti? İşte bunu öğretti aynı zamanda. Kimse kalkıp da bu saatten sonra ne der ne diyemez. De Niye? Cesaret edebilir mi? Niye demeye? Çünkü Allah Teala ne diyor aynı kelimede Ahzab suresinde? "O kana lil mu'minin ve la lil mu'mineti izaa kadallahu ve rasuluhu emran en yekuna lehumul min Bir erkek, bir bayan mümin için Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği bir konuda onlara bir tercih hakkı yoktur. Tercih hakkı yoktur. Kimse kalkıp da niye diyemezsin. Diyorlar ki peygamberimize ey Ebu'l Kasım Haddisna anir ruh Bize ruhtan bahsetti. Bu Kur'an-ı Kerim'de ruh Mesela allah Teala Amme suresini bilenler Biliyorlar. Ne diyor Allah-u Evet ayet hatırlatın. Evet, saf var diyor değil mi? Evet, ayeti Ammet Suresi'nde ezberleriniz yok mu? Arkadaşlar, allah Teala Cebrail'den bahsederken وَنَزَلَ بِهِ الْرُوحِ Ruh indirdi Kur'an-ı Kerim'i diyor. Yani Cebrail. Evet. Aynı şekilde ayetler hakkında Allah Kur'an-ı bahsederken biz de sana ruhan min اَمْرِنَا Biz sana ne yaptık? Emrimizden bir ruh indirdik. Ne o emrimizden bir ruh indirdik? Kur'an indirdik. Yevme yekûmur ruhu vel melâiketu saffe. Yevme yekûmur ruhu vel melâike. Ruh ve melekler o gün ne yapacaklar? Saffe. Tabi buradaki ruh hangisi? Bizim bedenimizde bulunan o ruh. Peygamberimize sordukları ruh Yani diyorlar ki bu ruh nasıl? Yaratık mı? Değil mi? Nasıl? Bize ondan bahset. Ey Ebul Kasım. Aleyhisselatü Vesselam abla bin diyor ki bir süre bekledi. Diyor ki Anladım ki diyor. Şu anda Peygamberine ne geliyor? Vahiy geliyor. Bekliyor Aleyhisselatü Vesselam. Anhu. Geri çekildim. Hatta sa'idel Vahyu Vahiy bitince Aleyhisselatü Vesselam ve ruh sana ruhtan sorarlar sen ise ne de onlara kuli ruhu min emri rabbi bak peygamber aleyhissalatü vesselam ya şimdi ben bunlara böyle cevap verirsem bunlar ikna olmayacaklar doyurucu bir cevap olmayacak diyerek bir sıkıntıya girmiyor böyle bir sıkıntı müslüman için böyle bir sıkıntı yok arkadaşlar bazıları bu derde düşmüş İlla birilerine bir şeyi ikna etme gayreti var Anlıyor musunuz? Böyle bir şey yok. Allah ve Resulü emretti. Bitti. Bak şeytan geldiği zaman ne deyin diyor? Sana vesvese verdiği zaman Amentu billahi ve Resulihi Eğer bir yerde şirk gördüysen ki, bu şirk. İkna olsun olmasın. allah Teala böyle diyor. Arşına istiva etmiş. Yani allah Teala peygamberine diyor. De ki ruhu Allah'ın katından bir iştir, bir emirdir. Bitti. Bazılarında böyle bir şey var. Akılcılık. Bu mutezidelerden stirayet eden bir hastalık. İlla karşıdakini ne yapacak? Bir şeylere ikna edecek. Bütün akli burhanlarla, akli delillerle oradan buradan dolaşacak. Mantıktan şuradan buradan çıkacak. Sebep karşıdakini ne yapacak? Onun için zaten bu ümmetin içinden bu felsefe, Yunan felsefesini okuyup dalalete sürüklenen insanlar çıktı değil mi? Yani Biliyorsunuz Yunan felsefesi yasaklanmıştı. Hıristiyanların daha Hıristiyanlar dahi o kitapları ne yapmışlardı? Okunmasını yasaklamışlar. Hıristiyanlar diyor ki bakıyorlar, yani Aristo, Eflatun, daha öncesi bunlar saçma sapan bir şeylerden bahsediyorlar. Semavi bildiğinin kabul etmeyeceği şeyler. Neye karar veriyorlar? Diyorlar ki bu kitapları ne alalım? Bir yere koyalım, kilitleyelim. Bu, bu, bu kitaplara kimse Ulaşmasın. Abbasiler döneminde dönemin halifelerinden bir tanesi emriyle bu kitaplar isteniyor. Toplanıyor Hristiyanlar. Diyorlar ki ne yapalım? Diyorlar ki ya ne güzel verelim. yani. Virüs, bela, musibet ne yapsın? Müslümanlara gitsin. Onlara gitsin. Ve kitapları gönderiyorlar. Kitaplar Latinceden, o günün dilinden Arapça tercüme ediliyor. Bugün felsefe dendiği zaman o kitapların aslı kaybolmuş şimdi arkadaşlar. Kaynak olarak nelere dönülüyor? O o tarihlerde tercüme edilen Arapça tercümelerden, tercüme kitaplara dönülüyor. Şu anda o felsefe, Yunan felsefesi dendiğinde o eski kitaplar, o Hristiyanların gönderdiği o kitaplar kaybolmuş, gitmiş. Tercümelere itimat edilerek ne yapılıyor? şu anda onlar okunuyor. Ne zaman bu kitaplar tercüme ediyor Arapçaya? Ne zaman insanlar bunu okumaya başlıyor? İşte o zaman Müslümanların içine bu fitne yayılıyor. Sahabe döneminde kimse sormuyor Allah'ın isimlerini, sıfatlarının nasıllılığını. Değil mi? Yani ne zaman bu fitne ortaya çıkıyor, bu şeyler, bidatlar ortaya çıkıyor, o zaman ümmetin içinde bela yayılıp gidiyor. İşte İmam Bukhari Rahimahullah bizlere bu hafta rivayet etmiş olduğu. Hadislerde şunu öğretiyor İnsan teslimiyet öğrenecek Ve Amel'e dönük şeylerin Sorusunu soracak onun ardına düşecek Onu soracak Onun dışında olmamış vuku bulmamış Varsayımlar Üreterek Sorular sormayacak Bu şekilde Kur'an ve sünnete bağlanarak Kur'an ve Sünnetin ifade ettiği zikrettiği şeylerden istifade edip onunla yetinecek. Olar nasip ederse bir sonraki dersimizde dördüncü baba geçeceğiz. Babul ül iktidai bi ef'al Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in fiillerine Nebi aleyhisselatü vesselamın fiillerine, amellerine yapmak? iktida etmek. Yani ittiba etmek babı. Yani aleyhisselatü vesselamın sözlerine ittiba ettiğimiz kadar ne yapıyoruz? Fiillerine, amellerine de ittiba ediyoruz. Tabi ilim ehli Bu konuda tafsir getiriyor. Hangi amelleri? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılış gereği yaptığı ameller var. Değil mi? Bir de allah Teala'nın ona emrettiği ve şeriat olarak yaptığı davranışlar var. Bunlardan hangisine ne yapacağız? Uyacağız. Hangisine uymak ittiba etmekle e, sorumluyuz. Hangisine ittiba etmekle sorumlu değiliz? Bunları Allah nasip ederse ne yapacağız? Tafsiriyle zikredeceğiz. Bunu netinelim.